Günaydın. Bugün ilk haberimizin konusu günümüzde neredeyse adım attığımız her yerde bulunan alarm sistemleri. Nihat Ergün'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi, alarm sistemlerinin ışıklarının yasaklanması. Kampanyayı başlatan Sefer Kılıç diyor ki, Bildiğiniz gibi ülkemizde satılmakta olan evlere, iş yerlerine kurulan alarm sistemlerinin tümü, Bina dışına ışıklı aparatlar takmaktadır. Bu alarm sistemleri büyük şehirlerde o kadar yoğun kullanılıyor ki evimizin camına tam 10 tane alarm sisteminin ışığı vurmakta ve evimizi mavi kırmızı ışıkları boyayıp görüntü kirliliği yaratmaktadır diyor ve ekliyor. Öyle ki yakındaki alarmlardan gelen ışıklara perdeler çare etmemekte gece yatarken duvarlarımızda sürekli yanan sönen ışıklar dolaşmaktadır. Komşularımızı bunun için uyarmak bir işe yaramamakta bu sistemleri kuran şirketler kendi reklamları için bu ışıkları olabildiğince yüksek tutmakta ve kapatmamaktadır. Konu hakkında yasal bir düzenleme gerektiğini söylüyor Sefer ve imza kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksim-güvenlik-alarmları adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki haberimiz Adana'dan. Muhatabı ise Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kampanyanın talebi Ziya Paşa Yüzme Havuzu spor tesislerinde basketbol sahasının da olması. Kampanyacı Ziya Paşa çevresinde basketbol oynayabileceğimiz bir saha bulunmamaktadır. Gençlerin ücretsiz spor yapmaları ise çok önemlidir. Tenis sahası gibi koskoca sahada yalnızca 2 kişinin oynayabileceği sahalardansa aynı anda 10-20 kişinin oynayabileceği çok daha masrafsız bir spor olan Basketbol için saha yapılması daha uygundur diyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org taksim ziya paşa adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet Gezi Parkı direnişi parklarda yapılan forumlarla devam ediyor ve ana akım medyada etkileri hala devam ediyor. T24'ün haberine göre Doğuş Yayın grubu bünyesinde çıkarılan NTV Tarih dergisi Gezi Parkı eylemlerini konu alan Temmuz sayısı nedeniyle çıkan krizin ardından yönetim tarafından kapatıldı. Görsel Göncü'nün genel yayın yönetmenliğini yaptığı NTV Tarih Dergisi son sayısında Gezi Parkı eylemlerini işlediği ve kapağına Gezi Parkı temalı bir görsel çıkardığı için geçen hafta grupta krize neden oldu. Kapatılması konuşulan derginin yayın hayatına ilişkin nihai karar hafta başına bırakıldı. T24'ün Doğuş Yayın Grubu yöneticilerinden aldığı bilgiye göre yönetim derginin yayın hayatına son verme kararı aldı. Karar kapsamında NTV Tarih'in Gezi Parkı eylemlerine ele alan Temmuz 2013 sayısı da yayınlanmadı. NTV Tarih dergisinin yayın hayatına son verilmesi üzerine Özgür Yıldırım bir kampanya başlatmış. Doğuş Yayın grubuna yönelik başlatılan kampanyanın talebi derginin yayın hayatına devam etmesi. Basın özgürlüğü demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasındadır. Bu konuda yaşanan her türlü kısıtlama baskı kabul edilebilir bir şey değildir. Bu sebeple NTV tarih dergisinin yayın hayatına devam etmesi ve son sayısının değişikliğe uğramadan yayınlanmasını talep ediyoruz, diyor Özgür. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi ise changeorg tarih adresinde bulabilirsiniz. Yine Gezi Parkı direnişi sonrasında başlatılan bir kampanya var sırada. Kampanyayı başlatan Onur Erdinç, Taksim Gezi Parkı oluşumuna yönelik başlatılmış bu kampanya. Talebi ise Taksim Gezi Hareketi'nin bir sivil toplum örgütü olarak kurulması. Taksim Gezi Hareketi'nin Taksim Gezi Partisi adı altında partileşme çalışması yapan arkadaşlarımızın var olan siyasi arenada bu hareket ...işlevsizleştireceğine inanıyoruz diyor Onur. Bunun nedeni ise şöyle sıralıyor. 1- Gezi Parkı protestoları siyasi kimlikler üzerine bir kitle hareketidir. Siyasi kimliği olmayan hareketler partiselleşemez diyor. 2- Siyasi partiler belli ilkeler adına ülke yönetimi talibidirler. Oysa Gezi Parkı eylemlerine katılan kişilerin ülkeyi yönetme talepleri değil... ...ülkeyi yönetenler ve muhalefet partileri tarafından dikkate alınma talepleri vardır... Üç, Gezi Parkı eylemlerine katılan kişiler bu hareketin isminin bir siyasi parti tarafından kullanılması için meşru bir izin veya yetki vermemişlerdir. Bu isimde bir siyasi partinin meşru temsil yetkisi yoktur. Dört, eyleme katılan insanlar hali hazırda var olan siyasi partilerin destekçisi veya üyesi olabilirler. Çoğunluğu da öyledir. Bu hareketin adına bir siyasi parti kurmak bu insanların çoğunluğunun tercihlerini hiçe saymak demek olacaktır. 5. Mevcut siyasi arenada bu partinin yaratacağı etki, bir sivil toplum kuruluşu olarak yaratacağı etkiden çok daha az olacaktır, diyor. Onur'un başlattığı imza kampanyasını ise Change.org Taksim Gezi Partisi adresinde bulabilirsiniz. Sıradaki kampanya köpek üretim çiftliklerine yönelik başlatılmış. İstanbul'dan İrem Tilek tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Köpek üretim çiftliklerinin kapatılması. İrem diyor ki başı boş gezen, sahipsiz, aç ve hasta on binlerce canlı var. Köpek üretim çiftlikleri buna çanak tuttuğu sürece mama, bakım vesaire desteği nereye kadar yeterli olabilir diyor. Ve köpek üretim çiftliklerinden pet shoplara oradan insanlara para karşılığı satılan canlıların hevesleri geçtiğinde sorumlulukları veya masrafları arttığında sokağa, ölüme terk edilmemeleri için bu ticaretin durdurulması gerektiğini söylüyor kendisi. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise Change.org Taksim Köpek Üretim Çiftliklerinde. Günün son kampanyasının konusu ise değerli kağıt bedeli. Ne demek değerli kağıt? Kampanyanın muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek. Saliha tarafından başlatılan kampanyanın talebi ise değerli kağıt bedelinin 101 lira olmaması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda benimsenen ve genel kurulda ele alınarak yasalaşması beklenen torba, kanun teklifiyle vatandaşa yeni bir külfet geliyor. Ehliyetlerinin değiştirilmesini öngören madde uyarınca 24 milyon sürücüden her biri 101 lira tutarında değerli kağıt bedeli ödeyecek. Kanun teklifi ehliyetleri süreli hale getiriyor, sürücü belgeleri ömür boyu kullanılamayacak, ve 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenmek zorunda olacak. Yenileme sırasında sürücünün sağlık durumu kontrol edilecek. Ehliyet sahibi olan ancak daha sonra sağlık durumu nedeniyle e, yaşayan sorunlar yaşayanlara yeniden ehliyet verilmeyecek. Kanun teklifindeki maddeye göre 24 milyon sürücü ehliyetini değiştirerek trafik harcı vermeyecek ancak değerli kağıt bedeli ödeyecek. Bu miktar 2013 yılı için 101 lira olarak tespit edildi. Böylece maliye 24 milyon sürücünün her birinden yeni ehliyet için 101 lira alacak diyor Saliha ve talebini şu sözlerle dile getiriyor. Bu ücretin alınmaması gerekiyor. Halk bu kadar vergiden zamdan bıkmışken ekstra yapılacak bir paralı uygulama fazla gelecektir. Haksız ücret kesimin yapılmamasını talep ederim. Değerli kağıt plastik veya kağıttandır ederi de 10 kuruştur. Alınacak bir ücret varsa bu da en fazla 10 kuruş olmalıdır diyor. Salya'nın başlattığı kampanya ise Change.org taksim 101 lira adresinde. Evet görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz, yeni bir gelecek yaratabilmeniz umuduyla esen kalın diyoruz.